Değerli izleyenler iyi pazarlar diliyorum. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Bugün benim konum Cihat Şener. Kendisi aktif olarak Türk eğitiminde bulunmuş. Hem öğretmen, hem düşünür, hem de televizyon yapımcısı, sunucusu. Çok yönlü bir dostum, bir arkadaşım olarak görüyorum kendisini. Cihat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk senin Hocam. Mahcup ettiniz beni. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ne demek? Benim için onurdur. Sağ olun. Cihat'cığım ben şimdi... Ee, senin öğrencin olmuş olanları da tanıyorum. Yani <gülüyor> diyorsun ya da de gerekli değil. <gülüyor> ve birçok ortamlarda bulundum. Şimdi özellikle gençlerden, seni sevmeyen, senin sohbetinden hoşlanmayan görmedim. Şimdi ergen yaşlarda çocuklar son derecede seçicidirler. Yargılayıcıdırlar ve çabucak yani bunlardan kıl aldırmazlar. Ve şimdi bu o, yakından takip ediyorum. Ee, senin adın geçtiği zaman böyle gözlerde bir pırıltı ve şu anda üniversite öğrencisi olanlar var. Şu anda seninle çalışmaya devam edenler var. Belki diyorum nasıl bir sohbet, nasıl bir süreç yer alıyor ki bu insanların böyle gönlünden giriyorsunuz ve kafalarını açarak bir ders yapma imkanı buluyorsunuz. Sen Hocam ben böyle e, olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani, Öyle mi? E, evet, e, mutlaka benim öğretmenliğimden ya da benim yol göstericiliğimden, rehberliğimden e, hoşlanmayan ya da bunu eleştirenler de vardır. Sevenler de e, bilirler ki bu sevgileri tek taraflı değildir. Şimdi bir sihirli bir şey arayacaksak ki bu bence sihir de değil herkesin yapabileceği bir şey. Bir anahtar sözcük var orada o da sevgidir. İşinizi seveceksiniz. Muhatabınızı seveceksiniz. Benim muhatabım öğrencidir. Ben öğrenciyi severim. Sadece öğrenci olduğu için severim. İnsan olduğu için severim ayrı. Ama benimle karşı karşıya gelmiş her öğrencinin benimle karşı karşıya geliş nedeni bana göre kutsaldır. Bana öğret diye geliyor adam. Bu bir sevgi nedendir. Bir de ben o işi de seviyorum. Öğretme işini de seviyorum. Ki öğrenme işini belki ondan daha çok seviyorum. Öğrenme işini sevmem o çocuğu anlamamı da sağlıyor. Dolayısıyla işin doğası, doğal olanı bu zaten. Iııı ee, en iyi bildiğiniz şey bu sizin. Hocam bunu size söylemem yanlış Sevgi olmadan hiçbir şey olmuyor. Sevgi olacak. Yalnız bu sevgi herkesin ağzında. Pelesenk. Evet. Ee, yani seviyorum demekle olmuyor. Bir de onun içinde dolduracaksınız. Evet. Ee, çocuklara onların argosuyla geyik yaparsanız çocuklar yemiyor bunu. Yemiyor. Zeki çocuklar. Yani. Evet. Üniversite sınavına hazırlanan 17-18 yaşındaki bir çocuk ne kadar yer ki Hele bizim dönemimizin 17-18'inin çok ötesinde bu çocuklar. Yani ben bilgisayarla 33 yaşında tanıştım. Çocuklar 5 yaşında tanışıyorlar. Çocukların 17-18'deki bilgi birikimleri bizden daha fazla hiç kimse haksızlık etmesin çocuklar. Okumuyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. Olur mu şey? Olur mu şey? Bilgiye ulaşmanın yolu sadece okumak değil, okumuyorlar. Doğrudur. Bu bir eleştiridir ve haklı bir eleştiridir. Ama diyor ki, yani e, benim gereksinme duyduğum her şeyi ben zaten bir şekilde elde ediyorum. Beni çok zorlamayın bu konuda. Eninde sonunda okuyacaklar. Basit bir örnek. Lisede nefret ettiğim dersi benim tarih. Şimdi en çok okuduğum şey tarih. Evet. Yani bir yerden sonra e, dersimi veriyor zaten yaşamla görüyorum ki tarihi bilmezsem yürümüyor bu işler her şey evet, orada evet. E, insanı bilmezsem yürümüyor bu işler yani yani. bir yerden sonra dönülecek zaten yani. Et kitap okumuyor okumasın Ya kitap okumuyor dediğiniz zaman aslında özelleştiri yapıyorsunuz demektir niye okumuyor size de gelecek çünkü. siz ne kadar okuyorsunuz ki çocuğunuz okusun oraya girmeyelim şimdilik <gülüyor> sorunuzun cevabı ben çocuklarımı seviyorum Evet. benim çocuklarım bütün bu ülkenin çocuklarıdır beni dinleyen. Beni sever ya da sevmez. Ben onu seviyorum. Evet. Çünkü o çok e, değerli bir iş evet. Ben şeyin farkına vardım. Ee, özellikle sizi gözlediğim zaman e, sevmenin türleri var. Bazıları sevdim dediği zaman lap diye ben senin sahibinim gibi bir tavır içerisinde seviyor. Sizde iki şey dikkatimi çekti. Bir, ...empati var. Onun gözüyle görmeye... ...devam Hı -hı. ediyorsunuz. İkincisi de... ...değer veriyorsunuz. Ee, böylelikle... ...siz konuşurken... ...hakikaten o sevgi... E, ...insanı böyle bunaltan... ...sahip olan, yöneten, denetleyen... ...bir sevgi değil. E, değer veren, onun gözüyle gören... ...ve onun sorununa... ...anlam vermeye çalışan... ...yardımcı olmaya çalışan bir insan tavrınız var. Onu görüyorum böyle. Onu bilerek yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Çünkü bana göre Türkiye'deki o yaş kuşağının temel sorunlarından biridir. Adam yerine konmamak. Öyle değil mi? ya evet. Yani çocukların söylemek istedikleri şeyler. Çocuklar bir şeyleri fark etmeye başlıyorlar. 15'te, 16'da. ve 17'de, 18'de bunları da satmak. Yanlış bir sözcük ama sunmak. Yani ben de Beni de dinleyinler geliyor. Şimdi eğer bu çocuğu dinlemezseniz olmaz. Bir çocuğu dinleyeceksiniz. En iyi anlamanın yoludur. Ben bunu sizden öğrendim. En iyi anlamanın yoludur dinlemek. Yani diyeceksiniz. Ama bunu da böyle çok öyle parmağım gözüne diye de yaparsanız rol olduğu da ortaya çıkıyor. O zaman önce bunu siz içselleştireceksiniz. Evet. Bu bir yöntem değil artık benim için. Benim bir tavrım. Evet. Ama e, her zaman başarılı olduğumu da söyleyemeyebilirim. Yani bazen e, e, istemiyor çocuk bunu, kendisinin çözülmesinden rahatsız oluyor. O zaman da üstüne gitmiyor. Hissediyorsunuz değil mi? Evet, çünkü o kendine bir şey kurmuş böyle bir savunma, hı hı. majino hattı var, bir savunma hattı var. E, oraya girilmesi onu rahatsız ediyor. Hı hı. Onu sezdiğim anda da hiç gitmiyorum. Evet. Onun bana anlattığı kadarıyla yetiniyorum. Evet. Sen ben. Ee, çocuğumun bilgisi haberi dışında annesiyle babasını hiçbir görüşme yapma. Eğer aileden böyle bir talep geldiyse ya görüşmeden önce ya da hemen görüşmeden sonra mutlaka haber veriyorum. Bugün annenle babanla bir görüşme yaptık haber olsun. Ne kadar önemli. Ne konuştun? Yani. Seni konuştuk. Ne kadar önemli. Ne kadar. İstersen önemli. sor. Ona bunu aileye de söylerim. Ve daha çalışmaya başlamadan önce de söylerim. Senden gizli hiçbir şey olmayacak. İşte bu sadece öğrenci, öğretmen ilişkisi de değil, değil bu aslında evet. genelde bir insanın ilişkisi olması Kesinlikle gereken bir ilişki yani. biçimi öyle yani. değil midir? Saygılı iki insan ilişkisi. Evet. evet. Yani benim karşımdaki çocuk 17 değildir. O benim arkadaşımdır. Ben 50'lerden aşağı indiririm kendimi 30'lar 35'lere. Onu da 17, 18'lerden 30'lar 35'lere getiririm. Ooo. Oh. Her ikiniz için de güzel değil, evet. değil mi? <gülüyor> benim için çok güzel tabii <gülüyor> benimki bir şey. çok alır tabii. İyi, evet. e, bayans olursa, evet. zorlarım onu benim söylediklerimi anlaması için. Evet. E, o diyaloğu, o iletişimi, o sözcükleri doğru bulup doğru kullandığınız zaman çocuklar cim gibiler. Çocuklar evet. hemen kavruyorlar işi. Evet. Ve e, size de değer vermeye başlıyorlar. O değer verme ardından güvenmeyi de getiriyorlar. Bakın, bir sır vereyim size. Yaptığım işte ben o çocuğun yaşamıyla ilgili kararlar almak zorundayım. Somut. Bu çocuk kafasında belki de küçüklüğünden beri doktor olacağım diye gelmiş karşınıza oturmuş. Ya bu çocuk doktor olabilme becerisinde mi değil mi? Buna objektif bir karar vermesi lazım bir. Kim verecek bu kararı? Annem, babam objektif olabilir mi? Peki. Okuldaki öğretmenim, e onunla zaten çok fazla işte dışı da değilim. Gidiyorsa bir dershaneye, e orada da aynı sorun var. Şimdi benim burada bir rolüm çıkıyor ortaya. Olabildiğince objektif, olabildiğince yönlendirici, olabildiğince adil. Kırmadan, dökmeden. Şimdi doktor olacağım diye gelmiş ama mühendis olmuş bir çocuğun vebaldi benim üstümde. O zaman ben çok iyi hesap yapıyorum çok iyi düşünmeliyim. Matematik problemi gibi çözmeliyim. O öğrenci. O öğrencinin hacmini yeteneklerini, dünyasını geliştirmeliyim, ölçmeliyim ve ona demeliyim ki bak öyle diyorsun ama şurada bir seçenektir. Bir de bunu düşün gel bakalım. Onu kabul ederse durmamalıyım orada. Bak bir de C seçeneği var. Bir de şuna bak. C seçeneğini aslında ben inanmıyorsam bile bunu sunarım ona. O test etsin sonra tartışalım. Diye. Bir D mutlaka. Ve sonunda bu çocuk üniversite sınavına girip arkasından önüne gelecek bir tercih listesini dolduracak. Hocam bu çocuktan işi çok zor. Evet. Ve bu çok kritik bir iştir. Evet. Bunu yapabilmenin sorumluluğunu alacaksınız. Hayır diyecek belki. İtiraz edecek. Ben onu istemiyorum. Hiç itiraz etmeyeceksiniz. Ama ona onu yaparsa elde edeceklerini ...onu yapmazsa kaybedeceklerini de anlatması gerekiyor birinin. Evet. Ee, anne baba olmak çok zor bir şeydir. Ve bir babanın, bir annenin bütün bu ayrıntıları. Yani bu kadar. Çok zor. Haklısı. Şimdi daha yanıyorum yani neden önce o güven ilişkisinin ha. oluşması lazım ki... Ha. ...açabilsin, ha. olduğu gibi söyleyebilsin ve siz de bakabilirsiniz. Ee, şimdi... ...bunu konuşurken... E, ...değerli izleyenler... ...Hayatımız Sınav... ...programı vardı ve bu başlıkla... ...Cihat Hocam'ın bir kitabı var. Kesinlikle öneriyorum. Kitap sadece eğitimle... ile ilgili değil... ...yaşamla, yaşamın birçok boyutlarıyla... ...ilgili bir kitap. Onun için iyi ki yazmışsınız diyorum. Şimdi... ...ee... Çocuğun üstünden kendi hayallerini yaşayan ana babalardan söz ediyorsunuz bir yerde. Evet. burada ne kötülüğü var? <gülüyor> Hiçbir kötülüğü yok. Hiçbir kötülüğü yok. Kime? Kime? Anneye ve babaya. Anneler, babalar bu hayal kurabilirler. Hiçbir kötülüğü yoktur. Ha bunun bir kötü tarafı var mı? Var. Kime? Çocuğa. Ee, çok iddialı sözler kullanmak istemem ama bana göre bizim toplumdaki anne babaların ben de dahil yaşadığımızdan önemli sorun çocuklarımızın büyüdüğünü fark etmememizdir. Biz bunu fark edemiyoruz. Evet. 18'ine gelmiş çocuk bizim için hala altını bezlediğimiz küçük kızımız formatında kalıyor. Dolayısıyla sen doğru düşünemezsin. Sen kendinle ilgili bu tür kararları veremezsin. Yanlış verirsin sen bu kararları diye işte o bizim baskın olan hayal gücümüzü arkadan ön tarafa getirip onu bir takım yöntemlerle, bazen baskıcı, bazen e, alegorik yöntemlerle çocuğa kabul ettirmeye çalışıyoruz. Evet. E, ben olamadım sen ol. Çok iyi niyetli. Hiçbir kötü niyetli. Evet. Ama biliyorsunuz ki cehenneme giden yollar da iyi niyetli, taşlarla döşen bir şey olacaktır. Yani niyet bazen e, beklemediğimiz sonuçları yaratabiliyor peki ne yapacağız bu noktada evet biz hayallerimizi söyleyeceğiz bunları saklamayacağız ben seni doktor olarak görmek istiyorum ama bu bir baskı aslında niye e, beyaz önlük sana çok yakışıyor ya bu değil ama işte. bir insanım doktorluğu hep doktorluk örneği veriyorum niye bilmiyorum ama bu değil e, sen işletme aç peki gerekçe çok para kazanıyor e, ama öyle değil Kötü bir işletmeci işsizdir. Kötü bir doktor gibi. Kötü bir mühendis gibi. Ve, Mesleğin, mutsuzdur, ve, mutsuzdur. ve mutsuzdur. ne kadar önemli. Üretimsizdir. Evet. Üretimsiz evet. olduğu için paylaşımsızdır. Paylaşımsız evet. olduğu için de mutsuzdur. Evet. İşe yaramamaktadır. Evet. O zaman mesleği seçmek dediğimiz şey biraz e, öyle tercih listesim falan da değil. Yaşama dair bir projedir. Yaşamı projeler Yani. Evet. Hocam işte gene ilk bölümde ilk sorunuza bağlıyorum. O çocuğun sorunu bu projeyi objektif e, bir şekilde test etmektir. Onun kafasında var bir şeyler. Evet. Bu projeyi siz kuramazsınız ben kuramam. Evet. Yani ben benim öğrencimin yaşamanı projelendiremem Onun yaptığı projeye gördüğüm aksaklıkları yanlışlıkları söylerim. Evet. O kadar da değil. Her çocuğun projesini siz yapamazsınız. Buna ne hakkınız var, ne de yetkiniz var. Evet. Çocuğa projesini yaptırmanız lazım. Evet. Çok benim karşılaştığım, mutlaka aslında karşılaştığım şeylerden biridir. Ben ders programı yapamıyorum. E, bana bir program yapar mısınız? Yapmam. Erafber öğretmenim de yap, yapmamalıdır. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci ders programını yapamıyorsa, biz ona bunu yapmayı öğretememişiz demektir. Evet. Biz ona bunu öğreteceğiz. Yani. Dolayısıyla bu basit saçma sapan süreçlerden bu çocuk çıkacak. Ders programını kendisi yapacak. Ne çalışacağına, ne kadar çalışacağına, kaç test yapacağına, kaç test yapmayacağına kendisi karar verecek. Sizin söyleminizde bu bir bilinç değil midir? Bunu yaratabiliyorsanız ya da bunun yaratılmasına doğa bu konuda süratle çalışıyor zaten. Siz de katkı sunar çocuğun önündeki engelleri de kaldırırsanız çocuk da rahat eder anne baba da rahat eder, siz de öğretmen olarak rahat edersiniz. Evet. Size evet. artık sadece ayrıntılar kalır, onları da yaparsınız. Evet. Cihacığım, şimdi e, şöyle bir cümle söylüyorsun, bu çok hoşuma gidiyor. İnsanın zaman zaman hayata karşı duruşunu gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum diyorsunuz. Evet. Tahmin ediyorum, bir ana baba ara sıra gözden geçirirse böyle farkında neden böyle düşünüyorsun? Ancak e, neden buna ihtiyaç var? Yani hele Tabii. ana baba ise bence sık sık gözden geçirmesi <gülüyor> gerekiyor. Baba. Çocuğun bildiğini fark ederdik. Evet yani e, Sayın hocam. O değişmezlik yok. Ünlü sözü öyle biliyorsunuz. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Ana baba da değişiyor. Bunun okulu da yok biliyorsunuz. Yani sorumluluk alıyorsunuz çok ciddi sorumluluklarınız var. E ben onu okula göndereyim. Bu taşeron kullanmak. Hayır, okula göndereceksiniz ama eliniz hep orada olacak. E zaten 12-13 oldu mu çocuk artık sizden çıkmaya başlıyor. Artık toplumsallaşmaya başlıyor. Siz de pozisyonunuzu her defasında onun değişen pozisyonuna göre değiştirmek zorundasınız. Aynı alışkanlıklarla yürütemezsiniz. Bırakın çocuğunuzla olan ilişkiyi, eşinizle olan ilişkinizde bile böyle değil mi? Evet. Bırakın eşinizi de. Hocam kendimiz olan ilişkimiz bile böyle. Ki en önemlisi o değil yani. Yani. Biz de durmuyoruz ki. Yani. 18 yaşındaki Doğan Cüceloğlu'yla 28 yaşındaki 38'deki 48'deki Doğan Cüceloğlu aynı Doğan Cüceloğlu. Yani. Değil. E, bu değişim içinde nasıl aynı kalacağız? Ben Olmuyor. Yani kısacası bir şekilde e, arada bir Durup bir durum değerlendirmesi yapmamız lazım. Bir yapmamız lazım. Israrla söylüyorum. Evet. Israrla hepimiz bir durup bakacağız diyorum. Evet. Ee, çok iddialı belki. Ama doğrusu odur. Evet. Evet. Bir veya kısaca yani çocuğun e, sokakla ilişkisine önem veriyorsunuz. Evet. Çocuk diyorsunuz sokağı tanımalı. Aynen Ruso, Jean-Jacques Russo. Cümle şu. Geçen bir yazımda kullandım. Onu. Bayıldım cümleye. Diyor ki biz anne babalar çocuklarımızı korumacılıkla büyütüyoruz. Oysa diyor çocuk, verdiği iki tane de örnek var. Oysa diyor çocuk İzlanda'nın soğuk buzlarında ve Malta'nın sıcak kayalıklarında da yürümesini öğrenmeli. Demek ki en çok İzlanda'daki buzlarla Malta'daki sıcak kayalıklar kokmuş. Benzetme de böyle. Evet. Kim bu adam? Jean-Jacques Rousseau. Tarihi 1818. yüzyıl falan 1789 Fransız ihtilali olduğuna göre. Demek ki e, insanlık tarihi içinde en değişmeyen sorunlardan birisi bu. Çocuğun yetiştirilmesi. Yaşam en iyi öğreticidir. En iyi öğretmen yaşamın kendisi. Yaşamdan kopuk sararsanız papuklara. Canım canım canım canım canım canım. Sonra çok ağır faturaları dersiniz. Hep öyle olmadı. Mı? Hep öyle olmuyor. Fanusla yetiştiremiyorsunuz. Fanusla yetiştirirseniz ondan sonra evdeki köşede fotosentez yapan bitki gibi oluyor. Çocuk yaşama katılmalı. Yanlış yapar, yapsın. Acı çeker, çeksin. Üzülür, üzülsün. Üzüldüğü kadar sevinmeyi de orada görecektir. Çünkü. İnsan tanısın, tanısın. Kaybediyor, kaybetsin. Ee, biraz cesur olmak lazım. Biraz cesur. Yani hep koltuğumun altında çok inanmıyorum. Hep yani. koltuğunuzun altındaysa daha az biliyor, daha az deneyimi demektir. Yaşam o kadar büyük bir laboratuvar ki. Evet. evet. Yani, bırakın ya. Evet ettiğimiz birçok acının nedeni ben kendi adıma ya da işte bizim kuşak. Birçok acının nedeni belki de babalarımızın, annelerimizin bize uyguladığı bu korumacılıktı. Korkuyoruz. Biz yaşadık o yaşamasın. Bırakın yaşasın. Yaşasın. Değerli izleyenler. Evet. Konuğum Cihat Şener. Çocuğumuzu yaşamdan korumayalım. Yaşam... ...en güçlü öğretmendir. Kısa bir aradan sonra... ...birlikte olacağız. Evet... ...İnsan İnsana programımız devam ediyor. Bugün konuğum Cihaz Şener. Bu ülkenin eğitim sorunlarıyla... uğraşmış, elinden geldiği kadar... ...bizzat kendisi programlar yoluyla... ...ve Türkiye'nin değişik yerlerini gezerek... ...konferanslarla, seminerle... ...çalışmış birisi... Ve hayatımız sınav kitabında bu getirmiş olduğu noktaları değişik sorulara cevap şeklinde paylaşmış olan Cihat Şener, konuğum. Cihat'cığım, şimdi doğru okul diyorsun. <gülüyor> evet, en yakın okuldu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> bu çok önemli. Yani birçok ana baba, <gülüyor> Diyecek ama ondan sonra niye diye soracak. <gülüyor> yani bir sürü sebebi var tabi. Evet. Şimdi bu cümle biraz da eleştiridir. Kötü de eşitlenmek diye bir şey var. Biz ne yazık ki Türkiye'de e, okullarımızın içini, içeriklerini çok yukarılara taşıyamak. Hatta en son geldiğimiz noktada liseleri kapatıp bunların hepsini Anadolu Lisesi yapıyoruz. Yapıyoruz da içeride değişen pek bir şey yok. Dolayısıyla 20 kilometre uzaktaki bir okulda olağanüstü bir şey yok. Başka bir kanıtım daha var. Okulun çok iyi olması 20 kilometre uzakta ve çok iyi olması da yetmiyor. Sen ne kadar iyisine geliyorsun? Ooo çok önemli bir şey var işte yani ben bilmem ne okuldan diploma. Ya evet de, evet de. Şimdi o diplomayı e, almadan önce başka sorunlar var. Alabilecek misin? Değer mi? Sen bedeli ne? Bedeli bu fatura ödenebilir bir fatura bir Ödeyebilecek misin diye de soruyorum. İnsan evet ben bunu öderim yaparım. O değil. Ödeyemeyecebilirsin. De Karşılında ne alacaksın? Çok net soru şudur. yani bir adı bilmem ne böyle jonjon bir yerden mi çıktı bu ülkenin önde giden insanların hepsi. Hmm. Benim bildiğim bir sürü öyle çok jonjon ismi olmayan okullardan mezun insanlar var ve çok daha başarılı bir yaşam çizgileri var. Biz ne yapıyoruz biraz? kendimizden olması gereken ayrı, farklı özelliklerimizi geliştirmek yerine ve onlarla toplumda statümüzü belirlemek yerine bilmem ne okulundan diploma almışlık ya da adımızın önüne bir takım sıfatlar koyarak toplumda statü edinmeye çalışıyoruz. Benim karşı çıktığım şey bu. Beni toplumsal yapan, beni o toplumda e, saygı görür, saygı gösterilir, toplumda sivilir, adam yerine konulur, yapan bu sıfatlar olmamalıdır. Peki nedir o? Benim, benim kişilik özelliklerim. Ben gelişim dönemim içinde öğrenci olarak bunları öylesine donanım haline getirmeliyim ki, o okuldan da çıksam, bu okuldan da çıksam ben daima farklı ve önde oldum. Başka bir nedenim daha var Ben çocukların servis araçlarında uyuduklarını gördüğüm zaman içim parçalanıyor. Bilmem neredeki okula gitmek için iki saat git, iki saat gel günde dört saat o servis araçlarındaki çocuklara çok üzülüyorum büyük kentlerdeki için. Evet. Büyük kentte olmayan çocuklar için de bu taşımalı sistemlere falan hiç inanmıyorum. Ben, ben köy okullarının kapatılmasına da karşıyım. Köy okullarında, evet 5 tane öğrenci var bunun için öğretmen. Hayır, bunun için öğretmen orada olmalıdır. Çünkü öğretmen orada başka bir şeydir. Herkes kendi yerinde. Çünkü orada o 5 kişiyi adam edecek öğretmen. Ne kadar güzel bir şey. Öbür tarafta 55 kişi var, 70 kişi var, 60 kişi var. Söyleme göre 30 kişi var. Hayır, orada 5 kişi kalır. Köy okulu burada olacak. O öğretmen rol model olacak. Benim büyük kentte ya da çeşitli kentlerde çocuklarım öğretmenlerini tanımıyorlar. Öğretmenler onları tanımıyor. Bir böyle sürüklenişin içindeyiz. Hayır. Bölünmeliyiz. Daha çok öğretmen, daha az sayıda öğrenci, daha lokal çalışmalar. Çünkü bu öğretme işi fabrikasyon bir iş değildir. Olamaz. Olamaz değil mi? Fabrikasyonlaştırdığınız zaman sadece vakit geçiriyorsunuz demektir. Patinaj yaparsınız. Yani biz sınıfa çocukları toplayacağız, sus, otur, zar sur edeceğiz. Olmuyor galiba. Yani. Olmadığı açık. Yeniden bir düşünmemiz gerekiyor. Modelimizdeki bu e, sıkıntıyı revize etmemiz gerekiyor. Onun için en yakın okul en iyi okuldur. Evet. Oradaki öğretmenin kim olduğundan daha önemli o öğrencinin ne olduğu, kim olduğudur. Anne babanın rolüdür daha önemli olan. Çok, Çok samimi önemli. bir şey söyleyeceğim. Ne tavsiye edersiniz? Annelerin özellikle sıkıntıları var ile ilgili. Çalış diyorum, çalışmıyor kerata diyorum. Çalışmaz. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci hala çalışma denir hocam. Siz kaçırmışsınız direni. Zamanında tedbirini alacaktınız. Çalışmaz. Ayrıca çalış sözcüğü sizin ağzınızdan gene iyi niyetle çıkıyor ama o sözcük havada değişime vuruyor. Çocuğun kulağından girerken başka bir şey olarak giriyor. Neredeyse küfür o. Değil mi? Yani. Çalış, çalış, çalış, çalışmıyor. Işte, çalışmayacak. Ona o çalışma bilincini verecektik daha önce biz. Bu senin hayatın, kendi hayatın için çalışacaksın benim için. Ben çalış dedim diye çalışıyorum. Olur mu öyle bir şey? Geriye döneyim tekrar. Aslı olan okul değil. Aslı olan öğrenci. Ve öğrenciden sonra ikinci aslı olan da Kimse kızmasın. Annedir babadır. Evet. Yaşı kaç olursa olsun çocuğu birilerine havale etmemek gerekiyor. Basit bir örnek veriyorum. Akşam yemekteyken ya bu yapılacak YGS'de matematikten 40 soru varmış. Çok mu zor soruyorlar diye bir çocuğunuza sorsanız. Bakın şimdi, bu soruda ne var değil mi? Hayır sorun. Sizin yönteminiz bu. Sizin çok iyi yaptığınız bir şey. Bakın bu sorunun içinde neler var? YGS sınavı olduğunu farkındayım haberin olsunlar. Burada 40 tane matematik sorusu soruyorlar onun da farkındayım bak. Bak ben konunun içindeyim ha. Yani bak yavrum ben seninle ilgiliyim. Senin sınavınla ilgiliyim ben var. Bunları böyle net söylemeyin zaten. Yani olmaz insana bu bu kadar açık söylenmez. Ama bu cümle o çocuk tarafından bütün bunlarla bir bütün olarak algılanacaktır. Dolayısıyla bu nedir? Paylaşmaktır işte bak evladım ben senin yanındayım. ilgileniyorum konuyla. Merak etme yalnız değilsin. Evet. E evet. bunu yapalım işte biz. Yani. Gir odana çalış. Hayır. Gir odana çalış. Yok kardeş Ne var peki? Evet. Çık odandan. O da dediğimiz yer mağara zaten. <gülüyor> Çık oradan. Bu akşam al kitaplarını gel salondaki büyük masaya. Kapat hanım şu televizyonu. Benim gazetemi versen de kitabını al. Saat sekiz, zaten iki saat beraber çalışıyoruz. Sen büyük masaya eğiliyorsun kızım Leyla. Karıcığım sen kitabını okuyorsun, ben de gazete bakıyorum Sekiz, ona kadar iki saat sessizlik. Paylaşıyoruz. Tabii. Gir odana çalış. Hocam gir odana da odaya giriliyor da çalışılmıyor. Çalışılsa da kafa evet. dışarıda. Siz çünkü o da televizyon seyrediyorsunuz bilmem ne dizisi. ya e onu da yasakladınız, gir odana dediniz. Onun kulağı oradadır. Evet. Bu bir insan, insan yavrusu. Yani. Onu yaparsak, yani belki o başta konuştuğumuz adam yerine koymak bu. Ben seni çok seviyorum, kazanmanı da istiyorum. Nutuk atarak olmuyor. Ya, olmuyor. O, yani, e, anneler, babalar, izleyenler. Evet. E, lütfen, akıl vermek değil. Hadi ne haddime evet. benim. Ama inandığım bir şey var. En yararlı uzman annedir, babadır. Evet. Cihat'cığım, ayrıca bir şey üzerinde ısrarla duruyorsun ki onu da tam böyle yeri gelmişken söylemek istiyorum. Diyorsun ki, anne baba çocuğa başarılı ya da başarısız dememeli. Çocuğun boynuna başarısız yaftasını aşarsa, asarsanız eğer, bunu çıkarmak çok zor diyorsunuz. Ve hakikaten yine... En önemli çocuk ondan sonra anne baba şeyine geliyor burada. Ve tahmin ediyorum çoğu ana baba farkında olmadan, bu yaptığı tıktığının farkında İyini olmadan e, yani iyilik yaptığını sanıyor evet. çocuğa. Kıyaslama yapıyor. Evet. Bak işte e, dayının oğlu geçen sene bilmem nereyi kazandı. Ama sabah kadar çalışıyordu. Sen böyle gidersen ya yapmayın. O dayımızın oğluydu. O başka bir elemandı. Bu başka bir elemandı. Ee, çok zor bir şey bu. Baba olmak, anne olmak. Ee, ya yani onun farkında olmak önemli. Evet. Yani bunun çok zor bir şey olduğunu, evet. sorumluluk istediğini, bilinç istediğini, farkında olmak hiç olmazsa, Rastgele, bir edep var. getiriyor. Yani şöyle Lan ben babayım, şimdi konuştuğum zaman baba olarak konuşacağım, ne dediğimin farkında mıyım Her falan şeklinde bir bilinç. gittiği yeri ölçeceksiniz, biçeceksiniz. Çok güzel. Karşınızdakinin, ya, değil mi? <gülüyor> karşınızdakinin bütün duyargaları açık. Karşınızdaki e, şey gibi, şeytan gibi. E, size bakıyor, siz ne yaparsanız onu duyuyor. E, onları yazıyor beynin içine. Davranışları sizsiniz aslında. Sizi taklit ediyor sizin gibi düşünmeye. Çünkü siz onun gözünde e, kahramansınız. Babam en müthiş olan, annem en olağanüstü olan... Dolayısıyla onu hayal kırıklığına uğratmamalısınız. Onu kırmamalısınız, dökmemelisiniz. Bu şu demek değil. Her dediğine eyvallah deyin filan. Hayır. Bu bir disiplinsizlik ya da bu bir laçkalık değil. Bu disiplin bilmem ne falan filan gibi şeyler bağırarak çağırarak değil. Gene ilişkilerle kuruluyor. İlişkilerle. Yani disipline yönelik sorunları yaşamamanın Şartlarının oluşması gerekiyor. Olay olduktan sonra yapacak bir şey kalmıyor ki zaten. O noktaya getirmemek lazım. Çalışmazsan kafanı kırarım. Ya böyle bir şey var mı? E baban bana kızar. Kızar. Ama baba sana niye kızar? Sınavı kazanamadın diye değil. Sınava gereken önemi vermeyip çalışmadın. Aile baskısı var. Var. Her yerde baskı var. Toplumsal baskı var. Senin kendi iç baskın var. Kazanman lazım arkadaşlarına mahcup olmamak falan filan. Ondan sonra gerise gel çünkü. çünkü. Derler. Ayrıca demelerinde hiçbir kötülüğü yoktur. İşte o yüzden biraz da çalış, motive etsin seni. Evet. Ama bunun için kavga çıkarma. O zaman kazan, önemse. Ya Sayın Hocam, her şeyi önemsememiz lazım. Anne de olsak, baba da olsak, çocuk da olsak. Önemli bir iş yapıyoruz. Biz yaşamak çok ciddi bir iştir. Yaşamak çok ciddi bir iştir. Evet, evet. Yani. Ne yapıyorsak yapalım. Mesleği seçmek. Mesleği seçmek çok ciddidir. O meslekte e, adam olmak, o mesleğin taş ustası olmaz ama iyi bir taş ustası olur. Evet. Oydur, kaydır, taşları yığı üstüste araya koy beton. O değil. Söyle bir taş duvar örün ki insanlar baktıklar, vay be. Budur. Kimse sizden şikayetçi olmasın. Evet. Desin ki bir veteriner var. Müthiş bir adam. Başka çocuklar size örnek alsınlar. Evet. Alın modeli olun. Evet. Çok iyi bir ne bileyim ben işte postacı olun. Çok evet. iyi bir. Aa ben bilmem neyi okumam. Okuyun. Hı. Küçümsemeyin. Bizim genel toplumsal sıkıntılarımızdan biri bu. Evet. Ya. Ee, seçimlerimizi yaparken özgür değiliz irade belirtirken çok özgür davranamıyoruz kötülük yok gibi duruyor şeylerde baştaki sorun hmm. ne kötülük var hocam kötülük yok tabi ki amaç kötülük değil ki. ama sonra üzülüyoruz sonra salya sümü koğalıyoruz evet. ben kazanamadım niye kazan? otur sor kendine niye kazanamadım anne baba o zaman otur sormalı ya bu çocuk uzaydan gelmedi bu çocuk Armut dibine düşüyor. Biz bir yerde hata yaptık arkadaşlar. Bir durum bir toparlanalım. İkinci bölümdeki şey bu. Arada bir durup düşünmek lazım. Evet. Şimdi Ama Bu arada sözünüzü keseceğim. Ben evet. bir şey söyleyeceğim. Şu benim yazdığım kitap çok önemli bir şey değil. Ben biraz size öykündüm bu işte. Öyle mi? Evet. Aynen ne güzel. Ama boyumun ölçüsünde aldım. Haddimi bildirdi bana yaşam. Bu dünyanın en zor işlerinden birisi. Doğru. E, ben sizin kitaplarınıza hep baş kitabı yapmışım. Bunu İyi ki şey... yazdınız. Sağ olun. Ee, şey paylaşmak istiyorum. Geçenlerde, geçen yani bayağı önceleri bir şoförle konuşuyorum ee, ve e, konu Aziz Nesin'den geldi. Ben dedi tanıdım onu dedi. Ah. Ee, hatta dedi ben dedi bir iki ay falan dedi e, şoförlüğünü yaptım falan dedi böyle. Ve dedi biliyor musunuz dedi Aziz Nesin'i tanımadan önceki hayatım vardır. Tanıdıktan sonraki hayatım vardır. Dedi. Vay, Evet. Şimdi ben de tahmin ediyorum ki Aziz Nesin bunu aldı, konuştu, nazar falan. Yok dedi, öyle bir şeyimiz olmadı dedi. Peki dedim nasıl oldu bu? Arabaya binerken gözüme bakışı dedi. Beni adam yerine koyduğunu hissettim dedi. İşte budur. İnerken dedi, teşekkür edişi dedi. Ha. Beni adam yerine koyduğunu hissettim dedi. Ve hocam dedi iki ay sonra ben eve gidince dedi çocuklarımı adam yerine koyuyor muyum koymuyor muyum farkına varmaya başladım dedi. Aile hayatım değişti dedi. Vallahi dedi bilmiyorum ama nur içinde yatsın dedi. Benim hayatımdaki en önemli insan odur dedi. Ölmemek budur biliyor musunuz? Evet. Aziz Nesin biyolojik olarak ölmüş olabilir ama bakın bir taksi şoförünün Aziz Nesin'i anıyor olması Aziz Nesin'in ölmediğinin kanıtıdır. Evet. Siz deminden söylerken yani o olmak ha. ve toplumda ha. bir insan olarak var evet. olduğun zaman hiç ha. bilemiyorsun nasıl etkin oluyor, kim ne, ne alıyor hakikaten enteresan. Şey. Ee, biz çok çabuk böyle birilerine bir şey öğretmeye doğru gidiyoruz. Halbuki bizim öğrenme sürecimiz bitmiyor ki zaten. Bakın şu olay öğretici bir olay. Evet. Hepimizin yaşımız kaç olursa olsun. Evet. Hep o öğrenme süreci içinde olmamız lazım. İşte bakın öğreniyoruz. Davranma biçimini öğreniyoruz. Evet. Ha o öyle yapmış. Bak sonuçları da şöyle olmuş. Evet. Anlattığınız hikaye müthiş bir hikaye. Evet. Ben bilmiyordum. Öğrendim iyi oldu. Burada yeri gelince söyleyeyim dedim. Şimdi 3-4 dakikamız işte, kaldı ama yaşamda hedefler oluşturmaya önem veren bir insansınız. Evet. O bakımdan o sohbetiniz sırasında yani çocukların hedeflerini görme, duyma falan. Neden önemli? Şimdi hocam, benim dünya görüşüm, yaşama karşı duruşunda iki ana eksen var. Bu edinilmiş bir şey değil, biriktirilmiş, bütün biriktirilmişlerden çıkarılmış bir şey. Birincisi üretmektir. İkincisi de bunu paylaşmaktır. Üretebilmek için de bir planlamanızın olması gerekiyor ki en önemli üretiminiz kendinizsiniz. İkincisi paylaşmaktır. Paylaşmak için de bir planınızın olması lazım. Bir şeyler üretmelisiniz ki paylaşasınız. E, o yüzden mutlaka hedefleriniz olmalı. Ha ben hedef derken şey kastetmiyorum. Böyle hayallerden bahsetmiyorum. 30 yıl sonra, 20 yıl sonra filanlar da spekülatif şeyler değil. Ya da işte arabam olsun, evim olsun. Yok yok yok o kadar değil. Hmm. Daha basit bir örnek vereyim. Son deneme sınavından, bugünlerde sınav konusu oldu için evet. örnekler son deneme sınavı Kaç aldın? 240. Senin alman gereken kaç? 500. Sen 240 aldıysan bir dahaki sınava 500 filan hedef koyma. 245'i koy. Elde edilebilir hedefler koy. 245'i alınca 250'yi koy. 250'yi alınca da 255'i koy. Yani sen daha 240'larda yüz kırklarda sürünüyorken e hedef koyarsan bu hedefe de ulaşamadıkça hayal kırıklıkları yaşamaya başlayacaksın. Evet. Üzüleceksin. Belki de terk edeceksin. Evet. Kardeş kendini geliştir. Birdenbire hop olmuyor. Çiçek bile açmak için evet. zamanı bekliyor. Evet. Evlindeşme. Hemen olmuyor evet. Yani. Hemen evet. olmuyor. Evet. Tavuk. Evet. Yumurtanın üstünde bir süre bekliyor o yani cibcibin yani. olması için. Sen hemen diyorsun ki hopala ben açtım haydi. yokmuş. Yani. Yavaş yavaş. Hedeften kastım budur benim. Yani. Küçük hedefler. Elde edilebilir, gerçekleştirilebilir hedefler. Yani. Onları da hep revize et. Elde et. Ulaş revize. Küçümseme bunu. Başkalarına da söyleme. Başkası sana güle. Ah ah ah 240 komşu hedefi yuh. Desin. <gülüyor> Sen söyleme ya. Kendi içinde yaşa bunlarının. Elde ettikçe kendine ödül ver. Aferin. Tamam bak Hı -hı. yapabiliyorsun işte. Yani. Hedef koymak lazım. Bu bizim için de geçerli. Büyükler için de geçerli. Ama büyükler zaten bu işi belli bir yerlerden sonra çözdükler için sorun olmuyor. Evet. Ben daha çok ufaklarla, ben daha çok ufakların peşindeyim hocam. Öyle mi? Yani evet 17-18'in peşindeyim. Çünkü biz büyükler yanlışlarımızı yaptık Bizim doğrulmamız zor oluyor. Evet. Diğer seninle sohbet etmekten bitiş zerre kalmıyor. İyi bu ki <gülüyor> var var. <mı? gülüyor> <Tabii ki. gülüyor> Çok güzel. Şimdi iyi ki varsa Sağ ol. İyi ki bu ülkede yaşıyorsun ve öğrencilere merhaba diyorsun. İyi ki bu ülkede yaşama merhaba diyorsun ve hakikaten yani işte bugün. Beraberdik lokantada. Onu görüyorum. Böyle. Hakikaten o ben var olmadan dolayı. Aynı havayı solumaktan duyduğum memnuniyeti söylemeliyim. Bir, yeni kanalınız hayırlı olsun söylemeliyim. İki, üçüncüsü de hocam ne olursa olsun bu işleri sürdürmelisiniz. Çünkü siz bir e, şeysiniz, şıksınız Ben sizden çok şey öğrendim. Teşekkür ederim. Benim kuşağım sizden çok şey öğrendi. Genç öğretmen arkadaşlar için çok önemlisiniz siz. size ne olur Yazmaya, konuşmaya devam edin. Teşekkür ederiz. Biz öğreniyoruz. Biz bir ekibiz. Evet. Değerli izleyenler, bugün sohbetimiz burada. Cihat Şener e Huzurunuzda yeniden teşekkür ediyorum katıldığı için. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile insan insana programını sundu.